Alhamdülillahi Rabbil Alemin Vel aqibetu lil muttaqin La udvane illa ala zalimin Assalatu ve ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve ve ve ehli beytihi ecmain Aziz kardeşler Efendimiz vesselamın Aziz hatıraları olan ehlibeyti anlamaya çalışıyoruz. Temel bir ilke var. Onu hatırlamamız lazım. Muhabbet marifet ile başlar. İnsan tanıdığı oranda sevebilir karşı taraftakini. Ne kadar tanırsanız, ne kadar marifet varsa ortaya o kadar muhabbet çıkacaktır. Hal böyle olunca biz sevmemiz heyecandan değil, sevmemiz tarihe olan özlemden değil, imanımızdan kaynaklanan bazı meseleleri tanımak yükümlülüğümüz ortaya çıkar. Her, de, her seferinde söyledik derslerde, bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı sevmek de, Ashab-ı kiramı sevmek de, ehli beyti sevmek de bir Müslüman için heyecanın konusu değildir. Bir Müslüman için bunları sevmek imanın konusudur. Çünkü biz ancak sevdiğimiz oranda onların arkasında yürüyebiliriz. Sevdiğimiz oranda onların bize miras olarak verdiklerini bugünün hayatında diriltebiliriz. Rabbim hepimize o gerçek manada sevgileri nasip eylesin. Ehlibeyti iki alana ayırmıştık. Daha doğrusu Kur'an'ın ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanlarıyla böyle anlaşılması gerektiği noktasında bir bölüşüm yapmıştık. Geçen ders hatırlarsanız bir genel manada Ehlibeyt demiştik bir de özel manada Ehlibeyt demiştik. Genel manada Ehl-i neydi? Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın hanımları ki onlar bizlerin anneleri. Onlar başta olmak üzere kendilerine zekat almaları haram olan Ali'nin çocukları, Akil'in çocukları... ...tabii onlar da başta, Cafer ve çocukları, Abbas ve çocuklarıydı. Bir de Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın manen ehl saydığı mesela Selman-ı Farisi gibi... Bazı sahabilere söyledikleri de bu genel manadaki ehl Beyt içerisinde sayabiliriz. Ama mesele özel manada ehlibeyte Beyt'e gelince, dinin intikal ve muhafazası için görevlendirilmiş bir nesil olan ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle her peygamberin soyu kendindendir, benim soyum ise Fatma'dandır deyip kendisine bizatihi nesil olarak Fatma'nın çocuklarını gösterdiği o hadisten de yola çıkarak, özel manada ehl Beyt dediğimiz zaman, Hz. Ali, Hz. Fatma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'den ibaret olduğunu biliyoruz. Genel manada ehl Beyt'ten olan birinin bize naklettiği bir hadisle başlayacağız bugünkü dersimize. Onu siz yakinen çok iyi tanıyorsunuz. Onun birçok özelliği olduğu için, Ehli olma özelliğini bazen biz zihinlerimizde tutamıyoruz ama şimdi ismini söylediğim zaman zaten Efendimizin amcasının oğlu olma hasabıyla ehli beytten olduğunu hatırlayacaksınız. Hz. Abbas'ın oğlu Abdullah İbni Abbas, tercümanul Kur'an olan o büyük insan, Tirmizi'de ve başka birçok hadis kitabında geçen bir hadisinde Efendimizin bir beyanını bize ulaştırıyor ki, Sevgi meselesinde zihinlerimizi yeniden bu beyan çerçevesinden toparlamaya çalışacağız. Ne diyor Efendimiz Seratü Vesselam? Allah'ı sizlere bolca verdiği nimetlerden dolayı sevin. Üç cümle var dikkat edin. Beni de Allah sevgisinden ötürü sevin. Beni sevmenizden dolayı da Ehli Beytimi sevin. Üç cümle dedim. Üçü de sevgiyle alakalı Allah'a, peygambere ve ehli beyte duyulması gereken sevgiden bahseden üç cümle. Şimdi birinci cümleden bir anlamaya çalışalım. Ne dedi Efendimiz? Allah'ı sizlere bolca verdiği nimetlerden dolayı sevin. Yani Allah bize nimet vermese sevmez, mi, sevmez miydik? Yok böyle bir şey zaten. Allah Nimet vermediği mi var? Asıl burada söylenen sözün maksadı şudur. Nimetin tezekkürü, marifetin artmasıdır. Bu bir kaydedir ve bunu zihinlerinizde, ister not defterlerinizde iyi bir yere yazın. Nimetin tezekkürü, yani nimetlerin hatırlanması, sevginin artmasının bir vesilesidir. Düşünün. ...Allah'ın bize verdiği, bahşettiği şeyleri... ...şöyle bir aklınızdan geçiriyorsunuz. Ne oluyor kul olarak... ...Ya Rabbi sen ne kadar büyükmüşsün... ...ben ne kadar küçükmüşüm... ...ne kadar çok şey vermişsin bana... ...deyip... ...Allah'a olan sevginiz... ...anında ne yapıyor? Bir seviye kazanıyor... ...bir yukarıya doğru... ...yürüyüşe çıkıyor. İşte... Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın söylediği aslında budur. Siz eğer Allah'ın size verdiği nimetleri hatırlarsanız onu zaten seversiniz. Zaten o nimetlerin tezekkürü, hatırlanışı muhabbete vesile olacaktır. Hadisin birinci cümlesi bu. İkincisi neydi? Beni de Allah sevgisinden ötürü sevin. Hemen hatırlayalım mı? Ali İmran suresinin 31. ayetini Kul in kuntum tuhibbu fettebi Allah fettebuni kumulla de ki Allah'ı seviyorsanız eğer oni bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Rabbimizin sevgisini kazanmanın yolunu gösteriyor aslında efendimiz Aleyhissalatu vesselam eğer Allah'ın sevgisini mi istiyorsunuz, ne yapacaksınız? Bana tabi olacaksınız. Geçen derse bir gönderme yapmam lazım. Tabi olmak neyle başlardı? Sevgiyle başlardı. Sevdiğiniz oranda ancak siz tabi olabilirdiniz. Sevgi olmazsa eğer, onun getirdiği şeylere gönülden, yürekten iman söz konusu olur muydu? Getirdiği şeylere hiçbir sorgu sual sormadan... Onu hayata taşıma adına bir gayret olur muydu? Olmazdı. İşte burada bize söylenen bu Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı da Allah bizden istediği için Allah bize gösterdiği için onun bize öğrettiği şekliyle sevmek zorundayız. Gelelim üçüncü cümleye ki asıl konumuz o. O neydi? Ehli beytimi de benden dolayı seviniz. Peki neden Kur'an yine imdadımıza yetişiyor? Şura Suresi'nin 23. ayetiyle. Kulle es'elukum alayhi ecren illa muveddetu fil De ki ben bu yaptığım işlerden dolayı sizden bir ücret istemiyorum. Ama bir illa istisna edatı geldi. İstiyorsun ya Resulallah. Kur'an'a göre istiyorsun. Ama ilk cümle istemiyorsun dedi. Hem istememek hem istemek olur mu İstenilen şey Allah Resulünden dolayı değil ki şimdi siz ehli beytin fonksiyonunu hatırladığınız zaman intikal ve muhafaza noktasında biçilen rolü hatırladığınız zaman aslında Efendimizin ehli beyt için yakınları için istediği sevginin kendisine dolayı değil bizim için istenmiş bir şey olduğunu zaten anlarsınız. Yoksa Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'a ne faydası vardı? Ne için öyle bir şey istesin ki eğer o sevginin bize bakan bir yönü olmasaydı? Eğer o sevgi bize bir şey kazandırtmasaydı Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam bunu niye isteseydi ki? Efendimizin dediğini anladık mı aslında? Bize bunu bizim iman selametimiz için istiyor. Siz eğer... Gecesi gündüz kadar aydınlık olan efendimizin ifadesi bu. Bıraktığım gidişatı ki biz ona sünnet diyoruz. Onu yaşayarak cennete doğru, Darus Selam'a doğru yürümek istiyorsanız onun yaşanacağı en güzel örneklik özel manada ehlibeytim, genel manada ashabımdır. Adres orasıdır. Artık siz bilirsiniz. Biz de aldık. Bunu başımızın üzerine koyduk. İnşallah anlamaya ve yaşamaya çalışacağız. Allah hepimizi onlardan eylesin. Dostlar bugün asıl başlığımız Sahabede Ehlibeyt Sevgisi ama siz bu başlığı şimdilik yazın. En sonda bir başlık daha vereceğim size. En son başlık asıl söyleyeceğimi de özetlemiş olacak. Ama şimdi konumuzun başlığının böyle olduğunu bilelim. Biz aslında geçen ders bu konuya girecektik ama ne dedik? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ehli beyte olan sevgisi anlaşılmadıkça sahabenin ehli beyte olan sevgisi anlaşılmaz. Çünkü sahabe dediğimiz nesil efendimizden neyi görmüşse hayatlarına taşıyan bir nesildir. Onlar din adına iman adına Allah Resulü'nün kendilerine gösterdiği Ölçüde yürümeye çalıştılar hal böyle olunca Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlardan ehli beyte karşı sevgi istedi bunu söz ile söyledi ama Efendimiz bunu hayatıyla da onlara gösterdi nasıl sevilir? Ehli beyte sevgi ne demektir? Gerçekten bu sevgi nasıl olur? Bunu da Efendimiz aleyhissalatü vesselam hayatıyla onlara gösterdi. Biz geçen ders bunların örneklerini gördük. Bugün ashabın ehli beyte olan sevgisini göreceğiz. Sahabe Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne gördülerse onu yaptılar. Hiçbir alan yoktur ki o alanda rehberliği onlara Efendimiz aleyhissalatü vesselam yapmazsın. Şimdi Efendimiz Hazreti Ali'yi sevmişse ve Ali'yi sevmemeyi nifak alameti olarak görmüşse Hazreti Fatma için Fatma benden bir parçadır demişse Babasının kızı demişse babasının anası demişse Fatma'yı üzen beni üzer, üzer demişse ve Fatma'ya olan muhabbetini her seferinde izhar etmişse. Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'i cennet gençlerinin efendileri olarak bağrına basmışsa defaatle onlara olan sevgisini onlarca sahabinin huzurunda izhar etmişse. Şu iki delikanlı şu iki yavrum benim oğullarımdır demişse benim dünyadaki nasiplerimdir demişse ve buna da onlarca sahabi şahadet etmişse sahabenin ehli beyti sevmediği gibi bir iddianın temeli olur mu? Bu tamamen temelsiz bir iddia olur kim derse desin bunu ama itiraz edin bana sizin yerinize ben söyleyeyim. Din ki hocam madem seviyor mesela Hazreti Ebu Bekir neden Fatma anamızın elinden fedek arazisini aldı? Öyle diyorlar değil mi? İddialar öyle biz iddiaları anlamaya çalışacağız. Madem seviyor neden Ayşe anamız Talha İbni Ubeydullah Zübeyir Bin Avvam gibi aşerey mübeşşereden olan annelerimizden olan ve her birinin efendimizin nazarında yeri belli olan bu isimler Hazret Ali'nin karşısına geçiyor onunla savaşıyorlar madem seviyorlar neden Kerbela'da Hazreti Hüseyin kılıçların altında doğranırken sessiz kalıyorlar ve daha neler neler söyleyebiliriz eğer biz bu meseleleri Anlamak istiyorsak, maksadımız anlamaksa anlarız ama maksadımız başka şeylerse o başka şeylerde hasıl olabilir. Aslında dostlar tarih boyunca ehli sünnet dünyası dediğimiz ki biz de o dünyanın birer mensubuyuz bu dünyanın bu olaylara yaklaşımı bellidir. Nasıl bir yaklaşım olmuş konuşmayalım. Allah bizim bedenlerimizi, dillerimizi Bizim kanlarımızı o meseleden beri tuttu. Biz o çağda yaşamadık. Dolayısıyla o bedenlerimiz o meseleler içerisinde kirlenmedi. Dillerimizi de o meseleler içerisinde kirletmeyelim. Doğru mu bu? Vallahi doğru bir tavır. Mesela belirli zaman ki ona belki bugün çok atıf yapacağız. Kürdüm ama Kürtçeyi unutmuşum. Ne yapayım? Onun Kürtçe söylediği bir söz var. Diyor ki: "Jisherri Sahabenmekin qalıqil, levra cennetine hem katilu hem maktil." Sahabenin kavgasını sakın qalıqil meselesi yapmayın. Yani konuşmayın bu meseleleri. Çünkü hem öldüren hem ölen cennettedir. Tavır bu aslında. Yani ehli sünnet dünyası bir şeylerin olduğunu biliyor ama konuşmanın başka sıkıntılara kapı açacağını bildiği için konuşmuyor bu meseleleri mümkün mertebe tarihin o sayfalarını yaşanmamış olarak görüyor. Bizim meselemiz deyip değil deyip o mesellere pek muhatap olmuyor. Aslında doğru tavırda buldur. Ancak Öyle bir çağda yaşıyoruz ki şu anda insanımız bilgiye çok rahat ulaşabiliyor. Bizim insanımız lüzumlu olan şeylerden ziyade de lüzumsuz şeylerin peşine düşmeyi çok seviyor. Mesela bizim gençlerimizden birini çağırsan desen ki hele şöyle güzel bir abdest al. Peygamber aleyhissalatü vesselamın öğrettiği gibi sünnetine müsteabına tabii ki farzına riayet ederek bir de anlat aldığın o abdesi bunu yapmakta zorlanır ama mesele cemel vakası olduğu zaman onlarca şey duymuştur onları söyler bizim böyle bir sıkıntımız var şu anki yaşayan insanlar olarak Aslı, asli olan bize yarayan şeylerin arkasında olmaktansa pek de bize İmani ve ameli anlamda değeri olmayan şeylerin arkasında durmayı daha fazla seviyoruz. Tecessüsün bu yönünü seviyoruz. Biraz daha sahabenin kendi arasındaki bu sıkıntıların farklı bir biçimde bizim zihinlerimize farklı bir biçimde dünyamı, dünyalarımıza girmeye müsaade ediyoruz. E bu konuda bu işi yapan ve bu işi kendisine meslek edinenler de var. Mesela öyle kitaplar var ki şu anda isimlerini verip de sizi onlara yönlendirmek istemem ama muhakkak içinizden okuyanlar vardır. Baştan sona anlattığı mesele sahabenin kavgasıdır. Başından sona anlatırken de uslup sahabenin arasındaki iktidar kavgasıdır. Haşa yüz binlerce kez haşa. Bu insanlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla yaşadıkları zaman İmanları Kur'an'la tescillendi. Allah onlardan razı oldu, onlar Allah'tan razı oldu. Ne oldu ki Allah Resulü ölünce bunların hepsi değişti? Böyle bir şey mümkün müdür? Daha düne kadar sadece cennet için kılıçlarını alıp meydana çıkan bu insanlar ne oldu ki birden bire valilik sevdasıyla, hilafet sevdasıyla, ganimet sevdasıyla onların ifadeleri bunlar. Bu sevdalarla birbirlerine düştüler. Mümkün müdür böyle bir şey? Akıllı ve mantığı olan bir insan bunu yapabilir mi? İşte ehli sünnet dünyası bunları bildiği için o kapıyı açmak istemedi. Bu kapı açılırsa eğer yarım yamalak bilgiler sahabeyle ile bizi hem bu dünyada hem öte dünyada karşı karşıya getirir. Tam olarak bilmiyorsunuz meselenin aslını. Duyduğunuz bir iki şeyin üzerine bir hüküm beyan ediyorsunuz. Hak yiyorsunuz orada. Yediğiniz hakta Allah'ın kendilerinden razı olduğu bir nesilden olan sahabilerden biri oluyor. İster misiniz onlarla karşı karşıya gelmeyi ahirette? Allah korusun Rabbim hiçbirimizi böyle bir şeyle onlarla karşı karşıya getirmesin. Getirecekse ki getirsin. Ali ile getirsin. Ali desin ki gel. 1500 sene sonra geldin ama alilik nasıl olurmuş İstanbul'un göbeğinde sen yaptın desin bağrına bassın seni Ebu Bekir öyle desin Ömer öyle desin Osman öyle desin Musab öyle desin bununla getirsin bizi yok sen haksızlık ettin sen şunu ettin sen bunu ettinle getirirse ve o söylediklerimiz de Allah korusun doğru olmazsa ne deriz Allah'a karşı onun için Edep şu olmalı eğer amacımız gerçekten öğrenmekse dirsek çürütüp bu meseleyi detaylıca öğrenmeli. Eğer amacımız bu değilse bir şeyler başka duyalım o meseleden de haberdar olalım gibi sadece böyle basit bir meseleyle bir şeyimiz varsa daha önemli şeyleri o şeye feda edelim. Önemli olanı alalım ona öne o kalsın bunun bize bir faydası yok ben bugün inanın eğer konuşulmasaydı bu meseleler ve zihinlerdeki gençler bana sordular kaç derstir bu manada sorular oluşmasaydı ben bu meseleye girmezdim ama madem oldu hayır vardır bunda o meselelerin bazılarına da kifayet miktarı değinmiş olacağız bunlar ön bilgiler gelin Hazreti Ebu Bekir'de yürüyelim çünkü sahabenin ehlibeyte Beyt'e olan sevgisinden bahsediyoruz. Sahabeden örnek vereceksek en başa alacağımız kimdir? Hazreti Ebubekir'dir. O sahabenin tabiri caiz ise yer dibacesidir. Besmelesidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ellerinde yetişmiş. Onu en iyi tanıyan sahabilerin baş tacıdır. Onun kadar tanıyan başka biri var mıdır? Bilemiyoruz. Öyle biri ki o. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun hakkında söylüyor vallahi ben bu dini kime arz hele bir düşüneyim hele bana müsaade et dedi ama bir tek kişiye arz ettim hiçbir tereddüte kapı açmadan kabul etti. O Ebubekirdir Bekir'dir işte Hazreti Ebubekir Bekir böyle biriyse eğer sahabenin dünyasından örnek verdiğimiz zaman en başa yazacağımız isim o olmalıdır. O bize bu manada da gerçekten örneklik olabilecek çok şeyler söyleyecektir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ashabla birlikte oturuyorlar Mescid-i Nebevi'de. Herkes halka kurmuş Allah Resulü etrafında. Herkesin bakışları da o mübarek dudaklarda. Zaten sahabenin halidir bu değil mi? Ke ennehum ala rûsihim ettayir. Sanki başlarında kuş varmışçasına bir hassasiyetle onlar efendimizi dinliyorlar. Sağında Hazreti Ebubekir, solunda Hazreti Ömer, artık kim varsa o mecliste efendimizi dinlerlerken içeri Ali giriyor. Efendimiz görüyor mescidin kapısından Hazreti Ali'nin gelişini. Başka sahabilerden gören var mı bilmiyoruz. Ama görenlerden bir tanesi de Hazreti Ebubekir'dir. Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ali'den epey yaşça büyüktür aralarında 20 küsür yaş farkı var. Hazreti Ebu Bekir yaşça ondan büyüktür zaten Hazreti Ebu Bekir ile Efendimiz arasındaki yaş farkı ikidir biliyorsunuz. Hazreti Ali de Efendimiz yaş farkı 30 olduğuna göre 28 yaş var aralarında. Ali'nin gelişini görür görmez Hazreti Ebu Bekir şöyle bir kalkıyor. Ta'ale ya ebel hasen ta'ale diyor çağırıyor onu yapılması gereken nedir dikkat edin kendisi Efendimizin yanına doğru oturur. O boşluk kalan kısma da Ali'yi oturtturur ama Ali'nin Allah Resulü'nün yanındaki değerini biliyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Sola kayıyor Hazreti Ebu Bekir Ali'yi Efendimizin yanına otutturuyor. Ali oraya oturunca Efendimiz öyle bir memnun oluyor ki. O anda Ebu Bekir'e hayır duaları geliyor. Hazret Ebu Bekir'in o tavrı büyüklerin kıymetini ancak büyükler bilir ilkesini bize gösteriyor. Hani biz deriz ya altının kıymetini sarraf bilir. Aynen öyledir. O tavrı bile Ali'ye ve Ehli Bey'te duyduğu muhabbetin küçük bir örneğidir. Hilafet günleri. Çıkmış hutbede Allah Resulü'nün hutbesinde minberinde ki o minberin efendimizin durduğu yerde de değildir. Edeben bir basamak aşağısındadır Hazreti Ebubekir. Allah Resulü'nün bastığı yerde ben duramam deyip bir basamak aşağısında durmuştur. Ömer gelince ben de Allah Resulü'nün halifesinin bastığı yere basmam deyip o da bir basamak aşağıdadır. Bir basamak aşağıda insanlara bir şeyler anlatıyor. Bir anda mescit bir çocuğun sesiyle inliyor. 8-9 yaşlarında Hazreti Hasan geçmiş tam Hazreti Ebubekir'in karşısına ne diyor biliyor musunuz? İn oradan orası dedemin yeri. Bu bir cinayet yani. O gün orada hem de Hazreti Ali'nin çocuklarından birinin söylemesi birilerine malzeme de olabilecek bir şeydir. İn oradan orası dedemin yeri der demez Hazreti Ebu Bekir'deki tavır nedir biliyor musunuz? Hemen iniyor Hasan'ı alıyor kucağına vallahi doğru söyledin Hasan orası senin dedenin yeri diyor. Vallahi doğru söyledin orası senin dedenin yeri diyor. Muhabbet bu sevgi bu. Hazreti Ali'nin o andaki tavrını merak ediyor musunuz? utanmış sıkılmış iki büklüm olmuş anlamış Hazreti Ebu Bekir onun o halini sana ne oluyor diyor Allah Resulü'nün oğlu dedesinin yerinden beni indiriyor sana ne oluyor Hazret Ali diyor ki vallahi ya Ebu Bekir ben ona bir şey söylemedim vallahi benim sözümle inmiş değil onu söylemiş değil diyor ama Hazret Ebu Bekir de biliyor o iş Ali'nin işi değil muhabbet Sevgi böyle başka bir gün Ukbe İbni Nafi naklediyor çıktı diyor bir ikindi vakti mescitten yürüyoruz Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ali ve daha niceleri var bir anda Hazreti Ebu Bekir ayrıldı bizden çocuklara doğru koştu arkadan Hasan'ı tuttu bağrına bastı öpmeye başladı öperken bir taraftan ağlıyor bir taraftan da şu sözü söylüyordu Babasına değil de dedesine benzeyen Hasan'ım. Babasına değil de dedesine benzeyen Hasan'ım. Muhabbet bu. Hangi birini anlatabilirsiniz ki? Ebu Bekir'in sevdası böyle bir sevda. Peki böyle bir sevdası olan birisi nasıl olur da benden bir parçadır diyen Fatıma'yı üzer? Bu sorunun karşısına bir soru daha yazalım. Fatıma ki hayatı ortada. Fatıma ki cennet hanımlarının sultanlarından bir sultan. Nasıl olur da babasının vefatının arkasından hemen halife Ebu Bekir'in huzuruna gelip miras davası güder. Akıl var mantık var biraz bu insanları tanıyanlar bu sözlerden. Anlaşılan şeylerin yanlış olduğunu anlayacaktır. İnanın dostlar en sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim bu meseleyle alakalı. Hazreti Ebu Bekir'in fedek arazileri karşısındaki tutumu asla bir hakkın gaspı değildir birilerinin iddia ettiği gibi. Hazreti Fatma'nın da ısrarla fedek arazilerini istemesi bir miras davası değildir. Ya nedir? İkisinin de Vardığı ortak nokta tektir Sünnetin iftisamıdır Sünnete bağlılıktır Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın Bir mesele hakkında Söylediği sözün Aslında iki Tarafça anlaşılmasının bir Tezahürüdür Yoksa ne Ebu Bekir'in tavrında iddia edilen gibi bir tavır var Ne Hazret Fatma'nın o mirası isteme konusundaki hassasiyetinde sadece dünyalık adına bir talep var. Bu meseleyi anlayabilmemiz için Hazreti Ebu Bekir'in hilafetinin ilk günlerine bakmanız lazım. Halife oluyor Beni Saide sakifesinde biat ediliyor ensardan. Arkasından mescitte pazartesidir o gün salı günü mescitte büyük biat ediliyor. İnsanlar biat ediyorlar birkaç kişi biatının dışındadır. Biatlar alınır alınmaz Hazreti Ebu Bekir'in tavrı nedir? Üsame'nin ordusunu yola çıkarma azmidir. Neden peki? Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefatına yakın Hazreti Ebu Bekir'i de Hazreti Ömer'i de Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı da Hazreti Osman'ı da Ali'nin dışında bildiğiniz her ismi Yaşı o gün 18 olan genç bir delikanlı Üsame'nin komutasında Bizans üzerine gönderecek Aslında Efendimiz'in oradaki o tavrı o adımının altında da bir mesaj atıyor. Nedir o mesaj sizin başınızda Habeşli bir köle dahi olsa ona itaat edin diyen peygamberin fiili bir uygulamasıdır o. Ordu Medine dışında konaklıyor. Çıkacak yola ama Efendimiz hasta. Çıkacak yola Efendimiz iyileşmiyor. Efendimiz o halde vefat ediyor. Ve o anda Allah Resulü aleyhisselatu vesselamın vefatının duyulmasıyla beraber... İslam coğrafyasında halka halka irtidat hareketleri baş göstermeye başlıyor. Kimi zekatı bahane ediyor kimi başka bir şey bahane ediyor her tarafta bir sıkıntı var. Hazreti Ebubekir istişare ediyor sahabeyle sahabenin bir çoğunun fikri de şudur hatta Hazreti Ömer'in fikri de aynıdır. Şimdilik Usame'nin ordusunu çıkarma biraz taşlar yerine otursun ondan sonra. Bu sözleri duyunca Hazreti Ebubekir hayır diyor. Hatta Hazreti Ömer'in yakasından tutuyor. Cahiliyenin cesuru İslam'ın korkağı mı oldu şimdi diyor. Dağ gibi orada Ömer'ce konuşuyor. Daha düne kadar Ömer öyle konuşuyordu. Ama o gün o dirayetle o büyük bir iradeyle tavır aynen Ömer'in tavrıdır. Söz Ömer'in sözüdür. Ama abi Ebu Bekir'in dilindedir. Cahiliyenin cesuru şimdi korkak mı oldu? Vallahi Ömer bilsem ki Medine'yi ordular basacak. Kızlarımızı ve kadınlarımızı götürecekler. Taş üstünde taş bırakmayacaklar. Ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın çıkarmak için hazırladığı bu orduyu geri getirmem diyor. Tavrı anlıyor musunuz? Hassasiyet budur. Hazreti Ebu burada yapmak istediği bambaşka şeylerdir. Aslında o tavrın ne kadar doğru bir tavır olduğunu tarih zaten göstermiştir. Peygamberli bir toplumdan peygambersiz bir topluma yürürken o iradenin ne demek olduğunu hayatıyla gösteriyor. Ordu çıkacak. Halife olduğu için ordudan azledildi kendisi. Ömer'in yanında kalmasını istiyor. 18 yaşındaki Üsame'den izin alıyor. Ey Üsame diyor Allah Resulü Ömer'i senin orduna bir asker olarak koydu. Ama benim Ömer'e ihtiyacım var. Eğer izin verirsen Ömer kalsın. Ama izin vermezsen Ömer de seninle gelsin. Üsame izin veriyor Hazreti Ömer kalıyor ordu hareket ediyor. Gidiyor tabi selametle geliyor. Tarih de gösteriyor Hazreti Ebu Bekir'in o tavrının ne kadar isabetli olduğunu. Ama burada Hazreti Ebu Bekir'in özellikle Üsame ordusunu çıkarma noktasındaki hassasiyeti sünnete olan bağlılığının Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mesele hakkında verdiği hükmün icrasının ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir. Aynı tavrı. İrtidat hareketlerindeki ordularda da görüyoruz. Şimdi gelenin Fedek arazisine. Nedir Fedek arazisi? Hayber yakınlarında bir yer. Ben Suud'da gördüm orayı. Gerçekten Suud'un en güzel, en yeşil alanlarının olduğu bir yer orası. Yaklaşık 150 kilometre falan Medine'ye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicretin 6. yılı Hayber'den önce oraya bir sefer düzenliyor. Hayber seferinden sonra da orası... Anlaşma yolu ile Efendimiz aleyhissalatü vesselamın eline kalıyor. Yani savaş yoluyla elde edilmediği için Efendimiz aleyhissalatü vesselamın inisiyatifinde olan bir yer oluyor. Ayşe validemizin bize nakli diyor ki Efendimiz orayı bazen amme işleri için bazen biz hanımlarının geçimliliği için Bazen de Ehli Beyt için yani Hz Fatma, Hz Ali, Hz Hasan, Hz Hüseyin'in geçimliliği için orayı bize kullandırıyordu. İfadeye dikkat edin tahsis mi yoksa kullandırma mı? Zaten ihtilafın kaynağı budur. Ayşe validemize göre Ayşe validemiz de aslında işin bidayetinde oranın tahsis edildiği şeklinde bir hükmü var. Öyle bir kanaati var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefat edince hanımlar toplanıyorlar ehli beyt bir tarafta hanımlar konuşuyorlar. Kendi aralarından Hazreti Osman'ı temsilci olarak Hazreti Ebu Bekir'e göndermeye karar veriyorlar. Diyorlar Hazret Osman gitsin fedek meselesini netleştirsin Halife Ebu Bekir'le. Hazreti Osman'ı gönderecekleri sırada Ayşe validemiz çıkıyor diğer annelerimizin huzuruna. Ben diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan şöyle bir hadis duydum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki biz peygamberler topluluğu asla miras bırakmayız. Bizim bıraktığımız sadakadır. Bir başka rivayeti biz peygamberler topluluğu ilim dışında bir miras bırakmayız. Onun dışında bıraktıklarımız sadakadır. Eğer bu tahsisat değilse Ebu Bekir bunu vermez ama yine de isterseniz gönderin Hazreti Osman. I. Hazreti Osman gidiyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan o hadisi Ebu Bekir de duymuştur. Hazreti Ebu Bekir de bu olayı söylüyor ve diyor ki Efendimiz bunu size tahsis etmedi. Sadece o zamana kadar yıllık gelen geliri neyse o geliri size verdi. Ama bu tahsisat gerçekleşmediği için o hayattayken onun gerisinde kalan mal Sadaka olarak kalır. Asla varisleri arasında pay edilmez. Ben Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan bu hadisi duyduğum için ben ancak bu hadisin gereğini yaparım. Hassasiyet bu. Ama Hazret Fatma itiraz ediyor. İtirazı ne? O malı almak için mi? Haşa Hazret Fatma'nın yaptığı ortada yani varmıştır bir gün Efendimizin huzuruna. Bir köle istemiştir Allah Resulü ona sana ondan daha hayırlısını vereyim mi demiş kelimeler vermiş 33 kere subhanallah 33 kere elhamdülillah 33 kere Allah-u Ekber ya da bir rivayete göre 34'tür o kelimeleri almış ve hiçbir itiraza da kapı açmamıştır Fatma dediğimiz bu malın peşinde midir ama onun derdi o değil neydi onun derdi hayır diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu bize tahsis etti eğer sen Allah Resulü'nün bize tahsis ettiği bir şeyi bizim elimizden alırsan Efendimizin hükmüne karşı gelmiş olursun. Hassasiyet bu. Ne diyor peki Hazreti Ebubekir Bekir? Kimdir Hazreti Fatma? Allah Resulü'nün kızı. Kimdir Hazreti Ebubekir Bekir? Devlet başkanı. Kim olursa olsun tavır aslında bir İslami düzende Ebubekir'in tavrıdır. O orada bir otorite sahibidir. Orada akıl, kalp, şubu değil. O ana kadar konulmuş olan kanunlar neyse onlar yapılır. Çünkü onlar efendimiz Aleyhissalatü vesselam'ın elinde yetiştiler. Efendimizin dilinden duydular. Hırsızlık yapan kızım Fatıma dahi olsa Vallahi onun ellerini keserim diyen bir peygamberin ellerinde yetiştiler. Hal böyle olunca Hazreti Ebubekir'in Bekir'in o andaki kanuna aykırı bir şey söylemesi mümkün mü? Ne dedi Hazreti Fatma? Babam burayı bize tahsis etti. Hazreti Ebubekir'in Bekir'in sözü şudur. Var mı şahidin? Var dedi getir şahitlerini. Eğer şahidin varsa... Şahitlerin söylediği söz üzere hüküm verilecek şahitler geldi kim biri Hazreti Ali biri Ümmü Eymen Hazreti Ebubekir orada adaletle hükmedecek orada dediğim ya duygusallık falan olmaz Karşı taraf kim olursa olsun çünkü onlar Kur'an'dan da sünnetten de bunu öğrenmişler Hazreti Ebu Bekir dedi ki Ümmü Eymen'in şahitliği kabuldür ama Ali senin kocandır davalının yakını lehte ya da aleyhte şahit olamaz var mı başka şahidin yok o zaman hüküm budur hüküm bu bunun ötesinde kim ne derse desin farklı üzerinde birçok şey söylenir ama ortadaki hadise budur asla bu hadise Ehli beyte karşı yapılmış bir şey değil haşa böyle bir şey yok bunun bir dayanağı da yok. Ha bazı kaynaklarda bu mesele hakkında ileri gerili şeyler konuşulur ama hiçbir tanesinin aslı yoktur. Hiçbir tanesinin bu mesele hakkında delil olabilecek bir niteliği yoktur. Bunu söyledikten sonra fedek meselesi Hazreti Ebu Bekir'in dediği gibi uygulandı. İsabet etti mi haşa hata mı etti onu bilmiyoruz. Ancak ilerleyen dönemlerde Hazreti Ömer'in mesela Hazreti Ömer hakkında da bu mesele hakkında çok farklı şeyler söylenir. Ama Hazreti Ömer'in Hazreti Ebu Bekir aynı görüşü taşımadığını görüyoruz. Nereden? hilafetinin yıllarında fedek arazisini Fatma'nın evlatlarına verme gibi bir görüşü beliriyor Hazreti Ömer'in ama yapamıyor Hazreti Osman döneminde olmuyor Hazreti Ali kendi halife olunca bu konuda da bir girişimi olmuyor Muaviye hilafetini ilan edince fedek arazilerini Mervan bin Hakem'e tahsis ediyor Mervan da çocuklarına veraset olarak miras olarak bırakıyor 2 3 elden sonra o arsa Ömer İbn Abdülaziz'in eline geliyor. Ne yapıyor Ömer İbn Abdülaziz? Bebesi Ömer gibi davranıyor. Fatma'nın evlatlarına tahsis ediyor. Demek ki Ömer İbn Abdülaziz'in de fikri Hazreti Ebubekir'in dışındadır. Mümkündür ama burada Hazreti Ebubekir'in tavrını bu şekilde anladığımız zaman meselenin siyasi bir mesele olmadığını Kesinlikle sünnete itisam adına yapılmış bir adım olduğunu anlayabiliriz. Böyle bir mesele asla ehlibeyti sevmedikleri konusunda delil olarak gösterilmez. Hazreti Ebubekir'in sevgisi adına çok şey söylenir ama bu kadarıyla yetinelim. Gelin Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer de Hazreti Ebubekir'den farksız değil. O da aynıdır. Onun da tavrı aynı tavırdır. Hilafetinin günleri Duyuyor ki Hazret Hasan hastalanmış. Yanında Zübeyir bin Avvam var hadi Zübeyir diyor Hasan'ı bir ziyarete gidelim. Zübeyir bin Avvam'ın da elinde bir iş var. Tamam diyor şunu bitireyim ondan sonra şunu bitireyim ondan sonra Ömer bir sinirleniyor. Zübeyir diyor bir mümin hastayı ziyaretin bilen ne demek olduğunu sen benden daha iyi biliyorsun. Ben sıradan birini ziyarete gidelim demiyorum. Hasan'ı ziyarete gidelim diyorum ondan daha mühim bir iş mi var bırak elindeki işi ehli beyti ziyaret etmek nafile ibadet gibidir diyor Ömer'in sözüdür bu ve orada Zübeyir bin Avvam'ı da alarak Hazret Hasan'ın evine gidiyor alıyor kokluyor aynen Efendimiz gibi öğrendikleri neyse tavır da odur onun dışında başka bir tavırı Hazret Ömer'den beklemek mümkün müdür? Bir gün Mescid-i Nebevi'ye giriyor bakıyor ki 2-3 kişi oturmuş orada bir grup oluşturmuşlar. Orada gizli gizli bir şeyler konuşuyorlar. Yanlarından geçerken anlıyor ki bunların derdi Hazreti Ali ile Ali'yi konuşuyorlar. Bir gidiyor geliyor bir şey söylemiyor ondan sonra dayanamıyor. Orada bir sinirleniyor Hazreti Ömer. Siz diyor peygamberin mescidinde ne yaptığınızın farkında mısınız? O eleştirdiğiniz ve gıybet ettiğiniz zat Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sevdiği ve bağrına bastığı birisidir. Vallahi Ali'ye buğz etmek şu kabirde yatan insana buğz etmektir. Vallahi Ali'ye bir söz söylemek Allah Resulüne bir söz söylemektir. Ali'nin hakkında konuşmak. Onun hakkında konuşmak gibidir. O kadar söylüyor ki adamlar artık bırakıp kaçıyorlar. Ömer'in oradaki o hiddeti ehli beyte olan muhabbetinin bir işaretidir. Başka hiçbir şeyle bu işe söylenemez. Başka hiçbir şeye de bu delil olarak getirilmez. Hicretin 20. yılı Hazreti Ömer bir devlet başkanıdır. Hem de Dünyaya devlet adına devlet modeli adına bir örneklik oluşturmuş bir isimdir. Onun getirdiği yenilikler sadece dostlara değil düşmanlara bile örnek olabilecek niteliktedir. 20. yılda bir karar alıyor divan dediğimiz devletin bütün her şeyini kayıt altına alma gibi bir adım atıyor. Ve orada artık Gadisi'ye fethedilmiş. İslam coğrafyası genişlemiş Beytülmal ağzına kadar dolmuş o divan oluşturduktan sonra Hazreti Ömer şu kararı da veriyor. Özellikle Efendimiz aleyhissalatü vesselam dönemindeki sahabiye Beytülmal'den maaş bağlayacağız. Ama bu maaş bağlama işini sahabenin faziletine göre derecelerine göre yapacağız. Siz şimdi derecelerine göre kaydedin sahabeyi ona göre bir maaş takdir edelim. Soruyorlar ey emir el müminin en başa kimi yazalım ehli beyti yazın diyor sonra kimi yazalım Bedir ashabını yazın diyor sonra da diğer sahabiler yazın listeler yapılıp geliyor ehli beyti yazın demiş ya anlayan genel manada ehli beyt anlamış ve peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımlarını da en başa yazmış. Ama hanımları yazarken artık Hazreti Ömer'e bir şey olsun diye mi mesaj olsun diye mi bilemiyoruz. Hafsa validemizin ismini de en üste yazmış. Hafsa validemiz Ömer'in kızıdır biliyorsunuz. Liste geliyor Hazreti Ömer'e sil Hafsa'yı Ayşe'yi Hafsa'nın üstüne yaz diyor. Vallahi Ayşe benim kızımdan daha sevgiliydi Allah Resulü'ne. Yazılıyor. Sonra Ehlibeyt Hasan Hüseyin önce Ali Hazreti Fatma validemiz vefat etmiş o günler. Soruyor görevli ya, ya emir el müminin ne kadar maaş vereceğiz Hasan ile Hüseyin'e? Ali'nin maaşı belli Bedir ashabı 5000 dirhem alıyor Ali de 5000 dirhem alacak onu sormuyor. Hasan ile Hüseyin ne alacak çocuk onlar Efendimiz ve Vesselam'ı 7-8 yaşlarına kadar görmüş. Hiçbir savaşa da katılmamışlar Bedir ashabının önüne isimleri yazılmış maaşları soruluyor ne kadar yazalım Onlara da babaları kadar verin aynen Bedir ashabı gibi 5000 dirhem onlara da verin Muhabbet olmasa bu söylenecek söz müdür? Hz. Ömer'in bu uygulamaları Ehli Beyt'in onun dünyasında nerede durduğunun en önemli işaretidir Hilafetinin sonlarına doğru daha vefatına 2-3 yıl var Hazreti Ömer kaç yaşlarında yaklaşık 60 yaşında Hazreti Ali'nin Hazreti Fatma'dan olan bir kızı var adı Ümmü Gülsüm geçen ders söyledim Fatma'dan 5 çocuğu var bazı rivayetlerde 6 de diye bir kızla eklenir ama o bizim kaynaklarımızda çok da doğrulanmamış bir şeydir. Hasan Hüseyin Muhassin. Muhassin genç yaşta daha doğrusu bebekken vefat etti. Kızlar da Zeynep'le Ümmü Gülsüm. Zeynep Caferi Tayyar'ın oğlu Abdullah İbni Cafer'le evleniyor. Ümmü Gülsüm kalıyor yaşı 14 ya da 15. Hazreti Ömer o evde ne için? Ümmü Gülsüm'e talip olmak için. İstiyor Ali diyor ki ey emir el Müminin, sen yaşlısın o genç bu evlilik olur mu? Ediyor. Israr ediyor ısrar ediyor ısrarı çoğalınca Hazreti Ali diyor ki Allah aşkına sana kadın mı yok Medine'de sen gelmiş benim evimde ille de Ümmü Gülsüm isteyip duruyorsun. Ya Ali diyor vallahi beni bu eve getiren sadece evlilik arzusu değil. Ya nedir diyor ben Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'dan duydum. Allah Resulü dedi ki kıyamet günü bütün bağlar kopacak. Sebep bağları nesep bağları hepsi kopacak. İki bağ yaşayacak. Benimle sebep bağı kuranlar ve nesep bağı kuranların bağları yaşayacak. Ali sen de biliyorsun ki. Ben ve vesselam efendimize sahabe oldum onunla sebep bağı kurdum. Ben kızımı ona verdim hafsa'yı ona verdim onunla sebep bağımı güçlendirdim. Ama ben istiyorum ki ve vesselamla nesep bağım da devam etsin. Ne olur Ümmü Gülsüm'ü ver bana. Vallahi bugün Medine'de ehli beytin kadru kıymetini ...benim kadar bilen ikinci bir adam yoktur diyor, derdi anladınız mı, Ali'nin tavrı ney, hadi diyelim birilerinin iddiası doğru olsa, ...diyorlar ya Ali ile Ömer birbirlerini sevmiyorlardı, Ali verir miydi kızını Ömer'e, veriyor Ümmü Gülsüm'ü ve o evlilik oluyor, o evlilik oluyor, 2 üç yıl o evlilik devam ediyor... Allah o evlilikten Zeyd isimli bir oğlan bahşediyor o eve. Hazret Ömer İranlı köle Firuz tarafından yaralanınca yaralı bir biçimde eve taşındığı zaman da Ümmü Gülsüm validemizin kucağında şehadet şerbetini içiyor. Bu ev böyle bir ev. Hadi gelin ki Ali Ehlibeyt'tendi. Ömer Ehlibeyt'in dışındaydı. Ömer İslam'ın ikinci halifesiydi ama aralarında sıkıntı vardı. Söyleyin de bunu ikna ettirin var mı böyle bir şey? Hz Ali'nin çocuklarından bahsettim geçen ders size. Diğer evliliklerinden olan oğulları isimleri nedir biliyor musunuz? Ebu Bekir, Ömer Osman, Yahya, Zekeriya diğerleri. Sevmeyen adam hiç koyar mı ismini Allah aşkına? Siz sevmediğiniz bir insanın ismini çocuklarınıza verir misiniz? Bunlar Ebu Bekir'den Ömer'den Osman'dan sonra olan çocuklar. Sonra oluyor Ali'nin dünyasına bu isimler onlardan sonra giriyor. Sevmese dünyalarında bir sıkıntı olsa tavır bu olur. Kufede hilafet yılları birileri ileri geri konuşuyorlar Hazreti Ebu Bekirle Hazreti Ömer hakkında. Sinirleniyor Hazreti Ali çıkıyor hutbeye söylediği söz şudur. Ey insanlar vallahi ancak mümin olanlar Ebu Bekir ve Ömer'i sever facir olanlar da onlara buğz eder. Ali'nin sözü bu onlar ki Müslümanların öncüleri ve hidayet yolunun rehberleridir. Kim onların yoluna uyarsa o yoldu, o uydukları yol sıratı mustakimdir. Ve o ikisi vallahi müminleri felaha taşırlar. Soruyor bir gün Kufede. Me eşce'un nas. İnsanların en cesuru kim? Kufeliler Ebu Bekir'i görmemişler ki. Ne diyecekler? Ente ya emirel müminin. Sensin e müminlerin emiri. Hayır. Vallahi insanların en cesuru Ebu Bekir'di. Biz bir avuçtuk Mekke'de o günler iman zordu mümin olmak çok zordu. Efendimizin yanındaydık bir anda Mekke'nin o büyük takımı ekabirleri Allah Resulü'nün etrafını sardılar. Biri Efendimizin cübbesini çekiyor, biri Efendimiz'e yumruk atıyor, biri Allah Resulü'nün yüzüne tükürüyor. Bir anda Efendimizin etrafında o halkı oluştu. Biz de hiçbir şey yapamıyorduk. Baktık uzaklardan biri geliyor sırtında beyaz bir cübbesi var gelirken de dilinde şu söz var bu söz Kur'an'dan bir ayettir Rabbim Allah'tır dediği için birini mi öldüreceksiniz bunu söyleye söyleye gelip kendini Efendimizin önüne atıyor İnsanlar Allah Resulü'nü bıraktı Ebu Bekir aldılar dövmeye başladılar Ukbe İbni Ebi Muayt dayanamadı. Ebu Bekir'in göksünün üzerine oturdu. elini aldı ayakkabıyı Ebu Bekir'in yüzüne yüzüne vurdu. Vura vura Ebu Bekir'i bayılttı. Kan revan içerisinde akrabaları geliyor. Baygın bir halde eve taşıyorlar. Bir aralık gözünü açar açmaz sorduğu söz nedir biliyor musunuz? Hazreti Ebu Bekir'in. Ma fu ile bi rasulillah. Allah Resulüne ne oldu? Cesaret budur diyor Ali. Cesaret bu. Bu Ebubekir'in cesaretidir. Siz şimdi Ebubekir'in lehinde mi konuşuyorsunuz? Siz şimdi onları tanımadan onlar hakkında ileri geri mi konuşuyorsunuz deyip insanları bu manada tabir caiz ise hizaya çekiyoruz. Hazreti Ali bilmez mi onları? Tanımaz mı onları? 2 yıl boyunca Hazreti Ebu Bekir'in arkasında bir gölge gibidir On buçuk yıl boyunca Ömer'in arkasında Hazreti Ömer'in dilinden siz duymadınız mı defaatle Hasan'ın babası olmasaydı Ömer helak olurdu sözünü Duymadınız mı defaatle Bu sözü niye söyledi Hazreti Ömer Ali o meclistedir Hasan'ın babası olarak Öyle sözler söyler öyle fikirler beyan eder ki Ömer'in de yüreğini fetheder Oradaki Müslümanları da kendine hayran bırakır. Kudüs fethedilmiş, Kudüs'ün Hristiyan din adamları anahtarları vermiyorlar. Ebu Ubey ve İbn Cerrah'tır komutan. Haber gönderiyor Ebu Ubey ve İbn Cerrah. Hristiyan din adamları diyorlar ki biz kitaplarımızda okumuştuk, bura bir gün Müslümanların eline geçecekti. Ama anahtarları biz Müslümanların emirinin eline vermek istiyoruz. Onun için gelsin emiriniz anahtarları verelim. Hazreti Ömer mektubu okuyor istişare ediyor. Sahabinin birçokları diyorlar ki gitme Ömer. Yollar uzun tehlikeli sen İslam devletinin başkanısın gitme diyorlar. Söz sırası Ali'de Ömer soruyor Ebu'l Hasan sen ne diyorsun? Git ya emir el müminin git ki kıyamete kadar gelecek olan Müslümanlar Kudüs'ün değer ve kıymetini anlasınlar. Sen git, almaya git ki Kudüs'ün ne demek olduğu Müslümanların zihin dünyasına nakş olsun. Hasan'ın babasının fetvasıdır sözüdür bu. Hazreti Ömer toplamış ashabı. Konuşu. Bir takvim ihtisas edeceğiz. Acaba takvimin başlangıcı ne olsun? Niye hassasiyette şudur? Ben Müslümanların işine Ömer'in sözü bu Müslümanların işine gayrimüslimlerin takvimini bulaştırmam. Ama bugün Müslümanlara sor ayın kaçı herkes bilir bugün 29 Ekim olduğunu kaç kişi bilir içimizden bugünün bir zilhicce 1432 olduğunu bilmiyorum. Hassasiyet budur Ömer'in hassasiyetidir bu. Ben Müslümanların işine gayrimüslimlerin takvimini bulaştırmam. Bir takvimden ne çıkar demeyin. Eğer bir takvimden bir şey çıkmasaydı bizim takvimimiz daha önce o takvimdi. Niye değiştirdiler? Dursaydı demek ki çok şey çıkıyormuş. Hazret Ömer bu hassasiyetle toplamış İslam'a ait bir takvim oluşturacak. Talha İbn Ubeydullah söz alıyor. Ey emir el müminin diyor Hıristiyanlar. İsa'nın doğumunu takvimin başlangıcı yaptılar sen de efendimizin doğumunu yap. Abdurrahman İbn Av söz alıyor ey emir el Müminin, Allah Resulü'nün hayatında en önemli olay Hira mağarasında vahye ilk muhatap olduğu gündü. Sen de vahyin gelişini takvimin başlangıcı yap. Sahabiler görüşlerini söylüyor. Sessiz sedasız Hasan'ın babası orada. Soruyor diyor ki sen ne dersin? Ey Ebu'l Hasan ey emir el müminin sen bu takvimi ne için istiyorsun? Devletin işlerini kayıt altına almak için. Peki İslam ne zaman devlet oldu? Bakışa bakın bakışa İslam ne zaman devlet oldu? Hicret ile beraber o zaman bizim takvimimizin başlangıcı hicrettir diyor. Oradan geriye doğru saydırarak İslam'ın takvimini tespit ettiriyor. Hasan'ın babası Ömer'in meclisindedir. Hasan'ın babası Hafsa'nın babasının meclisindedir. Hadi öyle diyelim. O mecliste olması da aralarındaki muhabbetin en önemli göstergesidir. Gelin Hazreti Osman'a. Hazreti Osman hakkında söylenenler daha fazladır. Ama kim ne derse desin ortada söylenen hakikatler de gün yüzü gibi açıktır. Sevmezler mi birbirlerini vallahi çok severler bacanaktırlar da zaten birbirleriyle Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin iki teyzemizin kocasıdır diye Hazreti Osman'a karşı müthiş bir muhabbetleri var Hazreti Osman 23 yaş büyüktür Hazreti Ali'den ama o kadar yaş farkına rağmen Akran gibidirler birbirleriyle muhabbetleri her zaman için işin bidayetinden sonuna kadar vardır. Hilafet günlerinde Hazret Osman biraz Emevilere karşı meyli çoğalınca Hazret Ali birkaç kez onu uyarmıştır sert bir ifadeyle. Ama hiçbir zaman bu aralarındaki bağın kopmadığı, koptuğu anlamına gelmez. Size en sonunu söyleyeyim Hazret Osman'ı asiler... Şehit ettikten sonra defnedilmesine de müsaade etmediler. Hiç kimse de cesaret edemedi. Hazret Ali yanına çocuklarını alarak Hazreti Osman'ı bugünkü yere defnetti. Yapan da Ali'dir. Kim kalkıp bunun aksine bir şey söyleyebilir? Osman da Hazret Ali'ye karşı böyleydi. Bedrin arkasından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Fatıma'ya talip olmuş Ali. Gelmiş. Ya Resulallah sıkıla sıkıla söylemiş hatta Efendimiz söyletmiş belki Fatma validemizin derslerinde detaya gireceğiz. Niyetini söylemiş Efendimiz demiş ki sen Fatma'yı istiyorsun mihri ödeyecek düğünü yapacak paran var mı yok olmadığını Efendimiz de biliyor ama Efendimiz bir şey öğretecek yine bir şey öğretecek. Öyle kimselerin sırtından geçinmek yok. Efendimiz oradan birine dese ki Ali'nin mihrini ödeyin onlarca söder. Ama Ali'ye bir şey öğretecek. Hayır sen anlının teriyle yürüyeceksin. Sahabeye de bir şey öğretecek bize de bir şey öğretecek. Mesela bize öğrettiği hakikatlerden bir tanesi de şudur. Kayın babalara öğretecek. Damatlarınızı asla yemeğe alıştırmayın. Alıştırırsanız bir daha da kurtaramazsınız. Aslında orada Ali'nin tavrı Ali'ye söylenen tavrın altında bu da yatar. Diyor ki neyin var? Ya Resulallah bir zırhım var bir kılıcım var. Var git pazara zırhını sat. O zırhından elde ettiğin parayla gel. Öde Fatma'nın mihrini geri kalanla da sen düğününü yap. Bir yemek ver insanları davet et. Düğün o zaten asrı saadette. Her şey kolay o günün dünyasında. Bunu yaparak insanlara ilan edersin. 450 dirhemde mihri var Hazreti Fatma'nın. Varıyor pazara satıyor. Uzaktan bir göz Hazret Ali'yi seyrediyor. Bakıyor ki Ali'nin en kıymetli şeyi zırhı. Kılıcı var zırhı var. Sermaye o zaten. Zırhını satıyor ve bir Yahudi'ye satıyor. Gitse o gören gözlerin sahibi olaya müdahil olsa... Orada da bir sorun çıkacak Hazreti Ali istemeyecek bir yardımı falan ne olduğunu da anlamış değil zaten onu seyreden Hazreti Osman'dır. Uzaktan seyrediyor bakıyor ki Ali sattı Yahudi'ye bir şeyi zırhını aldı dirhemleri gitti varıyor Yahudi'ye. Ali diyor bir zırhını sana sattı niye sattı evlenecekmiş peygamberin kızıyla onun için. Sen Ali'nin zırhını bana satar mısın diyor Hazreti Osman satarım diyor. 480 dirheme Hazreti Ali satmış zırhını artık kaç dirheme sattıysa Yahudi Hazreti Osman'a bastırıyor parayı alıyor. Hemen birisiyle gönderiyor. Var git diyor bu zırhı Ali'ye ver de ki bu Osman'ın sana düğün hediyesidir. Al i̇şte muhabbet bu sevgi bu. Biz neden bahsediyoruz Allah aşkına yani bunları mı görmek istemiyoruz yoksa başka amacımız mı var bizim başka farklı bir düşüncemiz mi var ki ona delil bulmaya çalışıyoruz. Hazret Ali o kadar memnun oluyor hediyedir neticede geri çevrilir mi işin bidayetinde Ali satma al bu parayı dese belki almayacak. Ama orada bir hediye göndermiş o zırh ondan sonra kaç savaşta Allah için Allah adına Savaşlarda cihat meydanlarında Müslümanlar adına o meydana çıkacak. O ecirden Osman'da alacağını alacak. Hazret Osman'ın evi asiler tarafından kuşatıldığı zaman 3-4 tane dedikanlı vardır o evi koruyan. Kimdir onlar? Hasan, Hüseyin, Zübeyir'in oğlu Abdullah, Talha'nın oğlu Muhammed. Kim olacak başka? İlklerin önderlerin çocukları bunlar. Peygamber'in ikliminde yetişen o yiğitler, olaylar olmuş, bir şeyler olmuş. Artık ne olmuşsa neticede oradaki tavırda budur. Hazreti Hazret Osman'ın sevdası da böyle bir sevdadır. Peki, asıl en başta söylediğim meseleye geleyim. Zubeyr bin Avvam mesela, Talha İbni Ubeydullah, Hazret Ayşe, bunlar cemelde Hazret Ali'nin karşısındaydılar, değil mi? Onları Hazret Ali'nin karşısına geçiren bir valilik hırsı mıydı? Hayır. Ekonomik anlamda bir ihtilaf mıydı? Hayır. Aralarında şahsi bir şey miydi? Şahsi bir hüsmet miydi? Bunlar söyleniyor. Ben söylenen iddiaları size iletiyorum. Yoksa tahmin yürütmüyorum. Bugün bizim bu mesele hakkında konuşan insanların söylediği iddialardır şahsi bir mesele miydi? Hazret Ali ile Ayşe validemiz arasında şahsi mesele olduğunu söylerler. Hayır. Ya neydi? Bedü zaman söyledi Allah razı olsun. Adalet meselesiydi adalet. Ama Hazret Ali'nin tavrı adaleti mahsayı tesis etme tavrıydı. Karşılarındaki insanların tavrı Adaleti i izafiyeyi tesis etme tavrıydı. Bunun ötesinde bir şey değil. Ne demek bu? Ali'nin tavrı külli adalet. Adaletin tamamını hakim kılmak. Ama karşısındaki sahabilerin tavrı cüzzi adalet. Adaletin bir parçasını tesis kılmaktı. İhtilaf da buradan kaynaklandı. Zaten meselenin aslı anlaşıldığı zaman... Biraz sonra anlatacağım size Cemel'in meydanında Ayşe validemizin de Zübeyir bin Avvam'ın da Talha İbni Ubeydullah'ın da tavırları bizim kaynaklarımızda anlatılır. Hazreti Osman'ı asiler kuşatıyor evlerini kapıda o yiğitler olduğu için kapıdan giremiyorlar arkadan bir duvarı yıkarak içeriye giriyorlar girenlerden bir tanesi de Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Ebubekir'in oğlu. Ebu Muhammed İbni Ebu Bekir'dir. O girildiği girdiği için ve insanlar da gördükleri için birçokları Osman'ın katili olarak onu söylüyorlar. Ama giriyor Muhammed içeriye tutuyor sakalını Hazret Osman'ın orada Hazret Osman şu sözü söylüyor Muhammed'e. Baban bu hali görseydi hiç memnun olmazdı. Eli o anda düşüyor aşağıya ve hiçbir şey yapmadan dışarıya çıkıyor. Mısır'dan gelen üç şahıs isimleri de belli bunların. Onlar öldürüyorlar Hazret Osman'ı. Kur'an'ın başında şehit ediyorlar. Olaylar halka halka genişliyor. 2000 tane insandan bahsediliyor Mısır'dan gelen ve civar yerlerden. Bir anda Medine'de bir terör havası esiyor. Ve insanlar başsız kalıyorlar. Hazret Osman şehit oldu. Müslümanların başına geçecek halife yok. O asilerden bazıları Hazreti Ali'nin evine gidiyorlar. Ali diyorlar halife olacaksın biz de sana biat edeceğiz. Ali'nin sözü nedir? Halife seçmek öyle sizin yaptığınız gibi olmaz. Müslümanların hepsinin onayı biatı olmadan bu iş olmaz diyor. İşin aslını öğretiyor Hazreti Ali onlara. Eğer hilafet meselesini konuşacaksak hayatta olan Bedir asabı başlarında da Talha ile Zübeyir'in olduğu sahabilerin büyükleri gelecekler bu konuda bir ittifak sağlanacak mutabakat sağlanacak onlar biat ettikten sonra edeceklerini beyan ettikten sonra ben ancak bu iş için adım atabilirim ve onlar geliyorlar ertesi gün Hazreti Ali Mescid'e giriyor İlk sözü şudur Zübeyirle ile Talha nerede geliyorlar ve biat ediyorlar. Hatta İbnül Esir'in ifadesi ilk biat eden Talha İbni Ubeydullah'tır. Talha İbni Ubeydullah biat ettikten sonra sorunlar çıkınca cahillerden bazıları şunu söylüyor. Çolak el tamamlanmamış biat. Hazret Ali bu sözü duyunca Talha İbni Ubeydullah'ın sağ eli çolaktır. Çolak el ve tamamlanmamış biat sözünü duyunca o sözü söyleyenlere ne diyor biliyor musunuz sizin çolak el diye alay ettiğiniz o el Uhud'da Allah Rasulünü savunma adına çolak kaldı siz o ele mi laf söylüyorsunuz Ali'nin sözü bu bakın bir bütün olarak meseleyi anlamaya çalıştığımız zaman ortada bir sorunun olmadığı anlaşılıyor Ortada şahsi bir meselenin olmadığı da anlaşılıyor. Ama o gün olağanüstü şartlardı. İştihat hatasından kaynaklanan bir adım vardı. İşin neticesinde de Hazreti Ali'nin haklı olduğu diğerlerinin ise haksız olduğu zaten belli oldu. Onlar da söylediler bunu. Piyatlar oldu. Asiler gitmiyor. Sahabenin ileri gelenlere Hz Ali'ye geliyorlar. Ey Ali. Osman'ın katillerini cezalandır. Cezalandırmasan eğer biz sana karşı farklı bir tavra gireceğiz. Hazret Ali ne diyor onlara? 2000 tane insan var. Hangisinin içinden ben cezalandıracağım? Bir durun sükunet hasıl olsun. Taşlar yerine otursun ondan sonra. Hazret Ali hakikati onlara öğretme adına bu sözü söyleyenleri alıyor yanına asilerin karşısına geçiyor. Diyor ki Osman'ın katilleri aranızda mı? 2000 kişi hep bir ağızdan hepimiz Osman'ın katilleriyiz diyorlar. Buyurun cezalandırın. Ali'nin derdi budur. Sükunet olmadan devlet tam adı anlamıyla yerine oturmadan nasıl bir cezalandırma olabilir? Böyle bir şey mümkün müdür? Hazret Ali başından sonuna kadar bunu söylüyor. Bakın diyor gelin bu konuda bana destek olun. Biz asileri Medine'den çıkartmadıkça bu konuda Hazreti Osman'ın katline sebep olan insanları cezalandıramayız. Ama onlar da şöyle anlıyorlar bazıları özellikle Muhammed bin Ebu Bekir de bu işin içerisinde ya sanki Hazreti Ali haşa oradaki katillerin cezasını vermekte biraz ihmalkar davranıyor şeklinde anlıyorlar. Özellikle bazı Emevi mensupları ve taraftarları parantez içerisinde bir şey daha söyleyeceğim. Asrı saadetin derin devleti bu işinde böyle olduğunun propagandasını yapıyor. Siz derin devletin şimdinin meselesi olduğunu mu zannediyorsunuz? O gün de var o günde kapalı kapılar ardında ümmetin vahdetini zedeleyen Ümmeti birbirine düşürmeye çalışan karanlık güçler var. Ve o günde bu güçler kendilerine biçilen rolü yapıyorlar. Olaylar öyle bir noktaya geliyor ki Medine bir türlü sükunete kavuşmuyor. Talha İbni Ubeydullah'la Zübeyir bin Avvam Hazret Ali'nin karşısında dikkat edin buraya. Kaynakların aksine bir şey söyleyeceğim. Aslında kaynakların dediğinin tam doğrusunu söyleyeceğim. Geliyorlar. Hazret Ali'den biri Basra valiliğini biri Kufe valiliğini istiyorlar. Ne için kaynakları yorum yapıyor? Valilik makamını elde etmek için. Ben de yorum yapıyorum. Hayır onlar oranda Medine'deki o halden o kadar ruhi anlamda sıkılmışlar ki bir iş olsun da çıkalım Medine'den hiç değilse hizmet ederken Buradaki bu hale şahit olmayız endişesiyle bu işi istiyorlar. Yoksa inanın ne Talha İbnü Ubeydullah'ın ne Zübeyr bin Avvam'ın dünyalık adı altında bir talepleri olmaz. Böyle bir şey ihtiyaçları da yoktur. İkisi de şehit olduğu zaman bıraktıkları şeyi söylesem şimdi size iki tane koca liste Arkalarından bıraktıkları malları söylesem buna ihtiyaçları olmadığını göreceksiniz zaten. O gün vali olmak da cebi doldurmak değildir ki. Hele Ali'ye vali olmak kolay mı? Ömer'e vali olmak hiç kolay değil. Ali ondan daha fazla titizdir. Hazret Ali asla bu konuda vilayet adına görev yapanlara böyle bir imtiyaz tanımaz. Hazret Ali şunu söylüyor kardeşlerim diyor. Siz İslam'ın değer verdiği isimlersiniz Müslümanların sözlerine değer verdiği isimlersiniz ben bugün sizi yanımda istiyorum ne olur yanımda durun yanımda durun ki bana destek olun onlar da tamam diyor aradan birkaç zaman geçiyor umre maksadıyla Mekke'ye gidiyorlar Mekke'ye gidilirken o biraz önce söylediğim güçler Asr-ı Saadet'in derin güçleri Emeviler onlar Mekke'de Hazret Ayşe'yi de yanlarına alarak Hazret Ayşe olanlardan habersiz gerçekten Hazret Ali'nin katilleri kayırdığına dair o bilginin ışığında Medine'ye gelmekten vazgeçiyor. Orada Ayşe validemizin etrafında bir muhalefet hareketi oluşuyor. Meselenin özü budur. Cemel'de yollar kesişiyor. Cemel Basra ya yakın bir yer. Cemel zaten savaşın adıdır yoksa bir meydan adı falan değil. Cemel dediğimiz o savaşın olduğu yerde o iki ordu karşı karşıya gelince Hazret Ali yine orada işin aslını onlara öğretme adına gayret gösteriyor. Ne yapıyor? Bir gün KK İbni Amr'ı onlara elçi olarak gönderiyor. KK İbni Amr'ı ben size anlattığım zaman ne dedim? İslam'ın ikinci hal, Halid'i yiğit bir insan o çok farklı birisi. Allah nasip ederse eğer yanlış hatırlamaz, hatırlamıyorsam Kaka İbni Amr'ı ben e, hayatını Şırnak'ta anlatacağım inşallah. Özellikle o topraklarda da ayak izleri olduğu için El Cezire'nin fetihlerinin de komutanlarından biridir o yiğit insan. Kaka İbn Amr gidiyor konuşuyor. Hazreti Ayşe ile Talha İbni Ubeydullah'la Zübeyir bin Avvam'la. Öyle bir konuşuyor ki hepsini ikna ediyor. Hepsi yanlış yaptıklarını anlıyorlar. Tamam diyorlar. Ali demek ki doğruymuş biz yanlış anlamışız. Ne yapacağız? Yarın sabah vakti toplanacağız ve bu işi bir anlaşma metnine dökerek sulh ile noktalandıracağız. Kabul mü kabul? Geliyor Kaka İbn-i Amr'a yüzünde güller açarak günlerdir gülmemiş Ali'ye bu müjdeyi getiriyor Ali'nin o halini bir tahayyül edin seviniyor dua ediyor sabaha kadar ağlıyor Allah'ın o verdiği nimetten dolayı Allah'a şükrediyor o anda o derin devlet dediğimiz o karanlık zümre diyorlar ki eğer biz bunları bugün çatıştıramazsak bir daha bu işi yapamayız ne yapalım 500 tane yüzleri gözükmez asker edinelim gecenin karanlığında bir miktarı Ayşe'nin tarafına bir miktarı Ali'nin tarafına saldırsın o saldırıyı onların birbirlerine yaptıkları bir şey olarak anlaşılsın ve savaş başlasın ve aynen bu yapılıyor mesele budur Gecenin karanlığında iki tarafta sulh olduğu için rahat rahat uyurlarken nereden geldiği belli olmayan o saldırının karşısında kalınca yaygarada koparılıyor. Zaten o tezgahı hazırlayan işte de onu yapmıştır. Ali işte bak anlaşmaya uymadı Ayşe'nin taraftarları anlaşmaya uymadı diye sözler konuşulmaya başlanıyor. Tam barış yapılacağı anda iki ordu... Sabahın erken saatlerinde karşı karşıya geliyorlar. Hazreti Ali sonuna kadar savaşmamak için gayret gösteriyor. Savaş başlayacak. Ali bir adım öne çıkıyor. Ey Talha ey Zübeyir çıkın diyor. Geliyorlar. Önce Talha'ya dönüyor. Talha diyor sen Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Yeryüzünde yürüyen bir şehit görmek isteyen yaşayan bir şehit görmek isteyen Talha İbni Ubeydullah'a baksın dediği Talha değil misin? Sen Uhud günü Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın sağında Cibril solunda Talha dediği insan değil misin? Peki sen nasıl kalkar da bugün bu söylenen şeylere uyar da gelir benim karşımda bana karşı kılıç kullanırsın? Bu sözler Talha i̇bn Ubeydullah'ı savaş meydanında bitiriyor zaten. Yapacak hiçbir şey yok ama olay o noktaya kadar gelmiş. Dönüyor Zübeyir bin Avvam'a ey Zübeyir diyor. Hatırlıyor musun bir gün senle ben Medine'de Ganem oğullarının bahçesinde oturuyorduk. Sen bana şöyle bir baktın hevesli hevesli. Efendimiz baktığını görünce Zübeyir dedi Ali'yi çok mu seviyorsun Evet ya Resulallah vallahi çok seviyorum dedi. Dedin peki Efendimiz sana ne dedi? Zübeyir dikkat et bir gün Ali ile karşı karşıya geleceksin. Ama o gün Ali haklı sen ise haksız. Kılıç elinden düşüyor Zübeyir bin Avam. Vallahi hatırladım diyor. Dönüp geliyorlar. Zübeyir bin Avvam o anda bakın savaş başlayacak biraz sonra savaş başlayacak ne yapıyor biliyor musunuz? O anda atını hazırlıyor hiç kimse artık beni Ali'nin karşısına çıkaramaz diyor. Vallahi Ali bana unuttuğum bir hakikati hatırlattı. Hazırlanıyor gitmeye başlıyor birisi önüne çıkıyor engellemeye çalışıyor bırakın diyor. Ali benim bütün bütün hatıralarımdır. Ali benim bütün hatıralarımdır söz bu. Ve Zübeyir bin Avvam savaş meydanını terk ediyor. Amr ibni Cürmüz isimli bir bahtı, bahtı kara ne diyeceksek artık ona arkasından düşüyor. Zübeyir bin Avvam'ı namaz kılarken bir yerde Basra'ya yakın bir yerde buluyor ve ve orada Zübeyir bin Avvam'ı şehit ediyor. Zübeyir bin Avvam Medine'ye varmadan o yolda şehit oluyor. Orada öldürünce Amr İbni Cür'ümüz kılıcını şuyunu buyunu alıp Ali'nin yanına geliyor. Amacı ne Ali'ye verecek onları karşısında taltif alacak güya. Talha İbni Ubeydullah da o anda savaşı terk edip gitmenin yollarını arıyor. O da gidecek ama savaş bir kere başlamış. Heyseminin mecme Zevaidinde özellikle kaynaklarını veriyorum ki ona bir bakın. İbnül Kesir'in Kesir'in Elbidaye ve Nihayesinde söylendiğine göre Mervan İbni Hakem zehirli bir mızrak atarak Talha İbni Ubeydullah'ın da ayağından yaralıyor. Talha İbni Ubeydullah yaralanınca savaş meydanını terk edip bir civar yere çekiliyor. Artık o zehirli mızrak Tehsilini gösterince yavaş yavaş ölüm yoluna girdiği anda yanından bir asker geçiyor çağırıyor askeri sen diyor Ali'nin askerimizsin evet diyor Ali'nin askeriyim uzat elini sana biat edeyim diyor Allah'ın huzuruna giderken biatını bozmuş bir adam olarak gitmek istemiyorum diyor asker elini uzatıyor Talha İbni Ubeydullah Ali'nin adına biat ediyor orada asker soruyor sen kimsin ben diyor Talha İbni Ubeydullah'ım Hemen koşa koşa o asker Hazret Ali'ye geliyor. Hazret Ali de o anda Zübeyir'in kılıcını kaldırmış havaya Amr İbni Cürmüz almış getirmiş onları. Ne diyor biliyor musunuz? Ey İbni Cürmüz sen ne yaptın? Vallahi ben Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'dan duydum. O dedi ki Safiye'nin oğlunu öldürene cehennemi müjdele. Söz bu. Sevinmiş midir Hazreti Ali? Orada tavrı budur onun. O asker anlatıyor Hazreti Ali'ye. Diyor ki Talha İbn Ubeydullah böyle böyle yaptı, yaralanmıştı. Çok zor bir durumda falanca yerde Hazreti Hasan'ın yanına alarak koşa koşa Talha İbn Ubeydullah'ın yanına geliyor. Bir de bakıyor ki Talha İbn Ubeydullah şehit olmuş. Hazreti Ali orada oturuyor. Talha İbn Ubeydullah'ın göğsünü koyuyor başına. Bir taraftan sakalındaki tozları temizlerken bir taraftan da diyor ki ey Talha şu yıldızların altında vallahi bana bugünden daha ağır bir gün yoktur. Ağlıyor ağlıyor ağlıyor. Hazret Hasan dayanamıyor baba diyor ne yapıyorsun? Kendini harap mı edeceksin? Hasan diyor 20 yıl önce baban ölseydi de bu günleri görmeseydi. 20 yıl önce ölseydim de ben Talha'nın bugünkü halini görmeseydim. Hazret Ali'nin tavrıdır bu. Allah aşkına kim kalkıp da Ali'nin adına, Ayşe'nin adına, Talha'nın adına, Zübeyr'in adına başka şeyler söyleyebilir? Ne yaptı daha sonra Hazret Ayşe'yi o deve kesildi, savaş durdu. Çağırdı Muhammed bin Ebubekir'i yanına askerler verdi ablanı dedi götüreceksin Medine'ye sağ salim bir biçimde evine yerleştireceksin Hazreti Ayşe'yi yine oradan Medine'ye gönderen Hazret Ali'dir o günden sonra Ayşe anamız bir daha da dışarıya çıkmamıştır ve haksızlık yaptığını defaatle söylemiştir biz sahabeden bahsederken Melekler ordusundan bahsetmiyoruz ki beşerdiler ama böyle beşerdiler. Bakın hata ettikleri anda hatalarından dönmeyi bilen insanlardı. Bu hadiselerin üzerinden biz çok ders çıkarabiliriz. Konuşsak meselemiz asıl o olsaydı farklı şeyler de söyleyebilirdik. Ama hiç kimse bu meseleleri önümüze getirerek sahabenin ehli beyte karşı muhabbet duymadığına delil olarak gösteremez. İşte muhabbet budur ortadadır. Evet çok şey söylenir de vakit de doldu birkaç şeyle söndürümü bitireyim. Enes bin Malik oturmuş. Mescid-i Nebevi'de Rahman suresini tefsir ediyor. Ayetler geliyor 19. 20. ayetlere. iki denizin birleşmesinden bahsediyor. O iki denizden inci ve mercanın çıkmasından bahsediyor. Şöyle bir duruyor Enes. Gelin diyor ben size bu ayetleri biraz farklı tefsir edeyim. Lafsi bir tefsir değil bu farklı bir tefsirdir. Burada diyor iki denizin birleşmesi Ali ile Fatma'nın evliliğidir. Onlardan çıkan İnci ile Mercan da Hasan ile Hüseyin'dir. Enes'in muhabbetinin bir şeyidir yoksa bire bir tefsir değil bu. O anda Enes bin Malik'in sözü aslında onlara karşı muhabbetinin bir işaretidir. O muhabbetin nasıl düzeyde olduğunu biz Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in kesik başı İbn Ziyad'ın sarayına getirildiği zamanki tavrında da görüyoruz. O güne kadar sükunettir tavrı İbn Ziyad Hazreti Hüseyin'in kesik başıyla oynarken elindeki kamçıyla artık dayanamıyor. Ey i̇bn Ziyad çek o zalim kamçını o mübarek baştan. Senin oynadığın o başı defaatle Allah Resulü'nün öptüğünü gördüm ben diyor. O anki Enes bin Malik'in tavrı bu tavırdır. Aynı tavrı biz Ebu Berze el Esleminin Şam'da Yezid'in sarayında Yezid'e karşı söylediğini görüyoruz. Sahabe sessiz mi kalmıştır? O anda yaşayanlar tavırlarını sergilemiştir ama tavır böyle bir tavırdır Kerbela'daki dersleri hatırlayın bir mücadele tavrı vardır ki İbn-i Zübeyir Abdullah İbn-i Zübeyir onun başındadır bir sükunet tavrı vardır ki o gün yaşayan bazı sahabiler o tavırdadır hiçbiri zillet tavrında değildir zillet tavrı da vardır işte Kufen'in tavrı zillet tavrıdır ama izzet tavrı da vardır o Hüseyin'in tavrıdır istenilen de odur ancak sahabenin tavrı ya mücadele tavrıdır İbnü Zübeyr'in safında ya sükûnet tavrıdır olaylara elleriyle bir şey yapamadıkları için sessiz kalmışlardır. Ama o sükûnet tavrı da bozulmuştur Kerbela'dan sonra. Zeyd bin Erkam Ensar'ın yiğitlerinden o. Kerbela hadisesini duyduğu zaman Medine'nin sokaklarında yürüdüğü zaman sözü şudur. Ey Araplar Artık bundan sonra zillet sizin azığınızdır. Niye bunu haykırdı? Bunu haykırmak bugün benim kürsüden haykırdığım kadar ucuz değil. Orada bu sözü söylemek adama bedel ödettirir, başını götüttürür ama söylüyor. Aynı tavrı Ebuberze elestemi söylüyor işte. Hz. Hüseyin'in kesik başı Şam'a geldiği zaman İbn Yezid de elindeki Sopayla onun mübarek başıyla dudaklarıyla oynuyor. Ne de güzel dudakları varmış diye de alay ediyor. Dayanamıyor Ebu Berze El Eslem'i. Ey Yezid diyor. Çek o kamçını Hazreti Hüseyin'in başından. Vallahi yarın kıyamet günü senin şefaatçin İbni Ziyad. Onun şefaatçisi ise Aleyhisselatu vesselamdır. Tavırı. Hangimiz kalkıp da bunun aksine bir şey söyleyebiliriz? Ebu Hureyre için ileri geri konuşuluyor. Bir tane onunla bitireyim. Görüyor bir gün Hazreti Hasan'ın Medine'de. Ya Hasan diyor bir şey desem yapar mısın? Söyle diyor. Şu cübbeni kaldır göbeğini bir göreyim. Ne yapacaksın diyor Allah aşkına yap diyor. Kaldırıyor. Kaldırır kaldırmaz Ebu Hureyre yaşça kaç yaş ondan büyüktür. Anında Hazret Hasan'ın göbeğine öpücü konduruyor bir defa iki defa üç defa Hazret Hasan da anlamıyor ne olduğunu kaldırıyor Ebu Hureyre'yi Vallahi Hasan defaatle ben dedenin orayı öptüğünü gördüm diyor Ebu Hureyre'nin tavrı kim kalkıp muhabbetin dışında başka bir şey söyleyebilir Onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen her şeye canları pahasına sahip çıktılar eğer bu hatıra Ehli ona sahip çıkmazlar mı? Ehli Beyt'e onlar çok sahip çıktılar. Bu söylediklerim sadece onun küçük bir özeti. Ya biz bizim dünyamıza gelse onun içinde bir ders yapacağız. İnşallah ilerleyen derslerden bir tanesinin başlığı da ümmet Ehli Beyt'i nasıl sevdi? Sevdi mi sevmedi mi orada göreceğiz. Ama... Bugünkü dersin asıl başlığını ben söyleyeyim size ne dedim başlığına sahabede ehli sevgisi dedim değil mi? Asıl başlığını gelin şöyle değiştireyim değiştirelim nasıl sevmem senin sevdiğini ya Resulallah. Eğer o sevmişse kim sevmeyebilir ki? Allah hepimizi sevenlerden etsin onun ehli beytini kendi ehlimizden aziz bilenlerden eylesin onun hanımları bizim analarımız öz analarımızdan daha öncelikli onun kızları bizim analarımız öz analarımızdan daha öncelikli onun ehli beyti onun evlatları nesli bizim kendi öz çocuklarımızdan daha öncelikli daha aziz olmalı eğer böyle olursa gerçek manada sevgi hasıl olur Allah hepimizi böyle sevenlerden etsin inşallah. Subhaneke Allahu ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfurüke ve etubu ileyk ve ahirudah mavane enilhamdülillahi rabbil alemin.